...Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, biyolojik çeşitlilik yılı galiba biraz bunun üzerinde durmamız lazım. Birleşmiş Milletler ilan etti değil mi bunu? Evet, Birleşmiş Milletler'in... Birleşikler Genel Kurulu kararıyla 2010 yılının Dünya'da bir biyolojik çeşitlilik yılı olarak değerlendirilmesi, kutlanması demeyelim. Kararlaştırıldı. Dolayısıyla bütün bu yıl boyunca ulusal düzeylerde olduğu kadar uluslararası düzeyde de biyolojik çeşitliliğin durumuyla ilgili bir gözden geçirme süreci yaşanacak. Bir değerlendirme süreci olması amaçlanıyor 2010 yılının. Bu senenin iki, biyolojik çeşitlilik yılı olarak ilan edilmesinin özel bir nedeni de var. Kritik bir sene 2010 yılı. Çünkü birçok uluslararası belge ve kuruluş tarafından 2010 yılı bir değerlendirme hedef yılı olarak belirlenmişti. Biyolojik çeşitliliğin kaybındaki azalmayı önemli ölçüde durdurmak konusunda bir hedef belirlemişti devletler 2010 yılına kadar. Bu hedefe ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek, gözden geçirmek ve yapılması gerekenleri 2010 sonrasında da yapılması gerekenleri ve yeni hedefleri belirlemek üzere de kullanılması amaçlanıyor 2010 yılının. İlk olarak 2000, 2002 yılında sözleşme tarafından Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi'nin tarafları 2010 yılını e, bu amaçla hedef olarak belirlemişlerdi. Aldıkları bir kararla e, az önce söylediğim gibi e, dünyada, dünya çapında biyolojik çeşitliliğin kaybındaki e, var olan hızdan e, daha aşağıya düşürmek, bu kaybı önlemek ve bunu yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yeryüzündeki yaşamın yararına gerçekleştirmek üzere bir karar almışlardı. O 193 tarafı olduğunu düşündüğümüzde sözleşmenin o da evrensel katılımlı sözleşmelerden bir tanesi. Önemli bir hedef olduğu anlaşılıyor bu 2010 yılındaki biyolojik çeşitlilik hedefinin. Daha sonra bu hedef Johannesburg'da da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi'nde de Johannesburg'un hedeflerin içine katıldığı öteki hedeflerle birlikte gene 2010 yılına kadar bu yöndeki çabaların devam etmesi konusunda görüş birliğine vardı devletler. Bunun ardından 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun kararıyla bu 2010 yılı bin yıl kalkınma hedeflerine dahil edildi sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak hedefi var, genel hedefi, bin yıl kalkınma hedeflerinin. Onun bileşenlerinden bir tanesi haline getirildi. Evet, tabii bunun iklim değişikliğiyle yani ne ilgisi olduğunu da birazcık konuşmamızda fayda var herhalde. Yani e, biyolojik çeşitlik deyince işte bazı türlerin doğal sebeplerle ya da insan faaliyetleri sonucunda normal bir e, Oranda yok olmasından çok daha büyük bir hızda yok olması gibi bir durum var. Ama evet, bunun bu... bu niye önemli olsun giderse gitsin böcekler <gülüyor> filan diye niye diyemiyoruz. Diyemiyoruz çünkü biyolojik çeşitlilik aslında yeryüzündeki yaşamın kendisini oluşturuyor. Yani <gülüyor> bu hep sözünü ettiğimiz yaşam, yaşamın korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefinden ve bahsederken biz biyolojik çeşitlikten bahsediyoruz. Belki de bu noktada biyolojik çeşitliliğin nasıl tanımlandığıyla ilgili de birkaç şey söylemek gerekir. Biyolojik çeşitlilik yalnızca tür çeşitlerini kapsamıyor. Yani var olan bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliği ve bunların sayısını kapsamıyor biyolojik çeşitlilikte ama bundan daha geniş bir tanımı söz konusu. Türlerde bitki hayvan türlerindeki çeşitlilik kadar genetik çeşitliliği de içeriyor. Yani bu bitki ve hayvan türlerinin farklı ee, sahip olduğu farklı genetik özellikleri de bu biyolojik çeşitlilik içinde değerlendirmek gerekiyor ve bundan daha da önemlisi ekosistemlerde biyolojik çeşitliliğin kapsamında ee, Dolayısıyla bu sözleşmenin yaptığı tanım biyolojik çeşitlilik tanımı e, yararlı ve kapsayıcı bir tanım olduğunu düşünüyorum bütün e, yaşam formları yeryüzündeki yaşam formlarının çeşitliliği olarak değerlendiriyor e, sözleşme biyolojik çeşitliliği Dolayısıyla yalnızca tür kaybından, hayvan ve mütkütürlerin yok olmasından söz etmiyoruz. Bunların çeşitli, çeşitlenmiş genetik özelliklerinin kaybından da söz ediyoruz. Ekosistemlerin barındırdıkları çeşitlilikle birlikte ekosistemlerin yok olmasından da, sağladıkları işlevlerin yok olmasından da ya da bozulmasından da söz ediyoruz. Böyle baktığımızda, hani yaşamın kumaşı, yaşamın kendisi olarak değerlendiren... <gülüyor> hayat, dokusu, değil dokusu, mi? Dokusu, evet. Evet, yani şimdi bu işte dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden biri, önde değerli bilimcilerinden, James Hansen'ın yeni kitabı da elimde, "Storms of My Grandchildren" adını taşıyor, işte torunumun fırtınaları diye. O da çok bir bölümünü buna ayırmış biyolojik çeşitliliğin yok oluşu üzerine ve diyor ki yani deniz seviyelerinin yükselmesi iklimin en önemli iki etkisinden biri diyor yani tehlikelilik kriteri açısından nedir tehlikeli olan iklim değişikliğini getireceği tehlikesi biri deniz seviyelerinin yükselmesi çünkü ...hem etkileri çok büyük hem de geri dönüşsüz... ...yani insanlığın hayal edebileceği bir zaman aralığı için de geri dönüşmez diyor. Yani işte yüzlerce, binlerce yıl sürüyor çünkü buzların oluşması... ...dolayısıyla da kıyılardaki şehirler yüzlerce yıl artık kullanılamayacak... İkincisi de işte bu türlerin yok edilmesi de çok önemli bir tehlikeli listesinin başında yer alıyor diyor. Çünkü bir yandan işte büyük bölgelerde ormanları yok edip biyolojik bakımdan çeşitli olan otlakları ve ormanları monokültür tek ürüne dönüştürdüğümüz gibi yabancı işte istilacı bir takım bitki ve Hayvan türlerini de şey yapıyoruz, koyu koymuş oluyoruz yerlerine ve onlar da yok olup gidiyorlar diyor. Şimdi iklim bölgelerinin izoterm haritaları çıkarılırdı bizim coğrafya derslerinde filan da hatırlıyorum ben. Ee, hayvanların insanlardan ve bitkilerin büyük farkı insan tek tür dünyada kendi termostatını ayarlayıp Yaz, kış, en rahat koşullarda oturabiliyor ama diğer hayvanlar sadece kendilerine uygun iklim aralıkları içinde oturabiliyorlar diyor. Dolayısıyla da iki or bu or yani kayma olduğu zaman kutup ayıları mesela gezegenden düşüyorlar. Ya da alp türleri de gene bir şekilde yükseğe çıka çıka daha zor yerlere gidiyorlar ve ondan sonra da onlar da düşüyorlar aslında gezegenden kaybolup gidiyorlar. Ama non lineer problemler değil. Bu buz örtülerinin de olduğu gibi yani devrilme noktaları aslında bir noktadan sonra sistemin dinamikleri devralıyor ve ondan sonra da insanın kontrolünden çıkan müthiş değişiklikler oluyor. Yani hayvan bitki ve böceklerin ortalama Göç oranı 20. yüzyılın ikinci yarısında 10 yılda her 10 yılda 6-7 kilometreymiş. Oysa son 30 yıl içinde bu izotermlere iklim kuşaklarına bakıldığında 10 yılda 35 mil yani 55 kilometre filan gidiyormuş. Dolayısıyla dayanmasına imkan olmayacak hayvanların. Tabi o zaman da bu karşılıklı bağımlılık ilişkisi içinde yani kutup ayıları belki o kadar e, önemsiz gibi gözüküyor ama aslında bu karşılıklı kutup ayılarını hayvanat bahçelerinde filan herhalde bir e, parkta muhafaza etmek mümkün olur ama bundan memnun olurlar mı kutup ayıları bilmiyoruz diyor. E, ama bu karşılıklı bağımlılık dolayısıyla yani çiçekle işte tozlama yapan arı arasında işte avcıyla avlanan arasında otlayanla bitki örtüsü arasındaki ilişki yani bir diğer diğer bütün türlerin var olması hayatta kalabilmesinin şartı hepsinin birden olması. Oysa şimdi yok oluş oranı doğal yok oluş oranının normalin yüz katına çıkmış son hesaplara göre. Yani o yüzden bu kadar önemli biyolojik çeşitliliğin korunması diyebiliriz belki. Evet 20. yüzyılın ikinci yarısı özellikle tür kaybı, çeşitlilik kaybı açısından dünya tarihinde e, görülmemiş bir hıza ulaşılmış olan bir dönem. E, dediğiniz gibi de yüz katına e, yani bu kaybolma hızı yüz katına çıkmış durumda. Şünlemeyecek bir şey bu yani değil mi? Evet yüz kat. Evet. Demin söylediklerinizden yola çıkarak herhalde iklim değişikliğinde insan göçünden, küresel insan hareketliliğinden bahsederken bitki ve hayvan hareketliliğinden de bahsetmek gerekiyor. Bu karşılıklı bağımlılık, karşılıklı bağlılık aslında en önemli noktalarından bir tanesi biyolojik çeşitlilikle yaşam sistemi ile aslında iklim sistemi arasındaki bağlılık. İklim değişikliği biyolojik çeşitliliği etkilediği gibi biyolojik çeşitlilik de iklim değişikliği üzerinde ya da iklim sistemi üstünde etkilere sahip aslında. Ee, bitki yaşayan organizmalar yeryüzünde, canlı sistemler, ekosistemler insan kaynaklı karbondioksitin %30'unu tutuyorlar. Bu önemli bir e, yutak kapasitesi anlamına geliyor e, atmosferdeki sera gazı birikimi dengelemek açısından. Fakat e, sıcaklıklardaki artış yani küresel ısınma ekosistemlerin bu kapasitesinin bozulmasına neden oluyor. E, çok yakın bir zamanda sıcaklıklar bu hızla artmaya devam ederse yutak olan bu ekosistemlerin e, emisyon kaynağı haline gelme tehlikesi söz konusu. Dolayısıyla birisindeki bozulma ötekini de etkiler hale geliyor. Evet, tamamen e, ters, neredeyse tersine dönüp bir e, e, kısır döngü. İklim değişikliği de tür kayıplarına yol açıyor. Türlerin yaşadıkları yerlerde artık barınamaz hale gelmelerine ve başka yerlere eğer mümkünse gitmelerine neden oluyor. Fakat bu bütün canlı türler için geçerli değil. E, bazı türler... Yalnızca belli özelliklere, iklim özelliklerine sahip alanlarda yaşayabiliyorlar ve bunların hareket etmesi, sizin tarif ettiğiniz kuzeye ve yükseklere doğru hareket, bu türler için mümkün değil. Değil. O zaman da düşüyorlar gezeğe. Evet. Gezegenler. Bir tür hani doğal adaptasyon gibi görülüyor bu, iklim değişikliği karşısında hani insanların kendi termometresini ayarlaması gibi. Türler de yaşadıkları yerleri değiştirerek bir ölçüde adapte olmaya çalışıyorlar iklimdeki değişikliklere. Ama çok sayıda tür için bu mümkün değil. Aynı zamanda birçok ekosistem için de mümkün değil. Yani belli iklim özellikleri altında o ekosistemin sahip olduğu özellikler ve sunduğu işlevler ancak gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla onlar dediğiniz gibi ya düşüyor ya ortadan kayboluyor ya da artık başka formlara bürünmeye başlıyorlar. Dolayısıyla iklimdeki değişiklik biyolojik çeşitlilik üzerinde, biyolojik çeşitlilikte iklim sistemi üzerinde etkilere sahip ve dünya çapında bu nedenlerde dünya çapındaki iklim değişikliğiyle ve biyolojik çeşitlilikle ilgili koruma ve mücadele çabalarının birbirleriyle etkileşimli olarak yürütülmesi gerekiyor. Yani iklimi korumaya çalışırken biyolojik çeşitliliyi unutmamak, biyolojik çeşitlilik koruma çabalarını da iklimin etkilerine dikkati alarak yürütülmesi gerekiyor. Böyle olmadığı yönünde, olmayabileceği yönünde tehlike işaretleri de var ortada. Özellikle iklim değişikliği politikalar içerisinde salımları azaltmak için e, uygulanmaya çalışılan, getirilmeye çalışılan önlemlerin biyolojik çeşitlik üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğini biliyoruz. Ve i̇şte bunlardan bir tanesi bu biyo yakıtlar. E, fosil yakıtlardan kaynaklanan salımları azaltmak amacıyla fosil yakıt pardon, biyo yakıt gibi bir çözüm e, konuyor karşımıza. Fakat biyo yakıt demek aslında ...doğal ekosistemlerin ortadan kaldırılıp bunların yerine insan eliyle çeşitlendirilmiş plantasyonların getirilmesi demek. İşte biraz önce de Hanson'un kitabına atışlar söylediğimiz bu tek kültürlülük... Yani ...yağmur ormanı gibi yeryüzünün en büyük hayat zenginliğini, zengin çeşitliliğini yansıtan bir yerde tek tip işte palmiye ağaçları falan yetiştirip onların tohumlarından yağ, yağ elde etmeye yönelik ya da işte biyo yakıt elde etmeye yönelik bir sistem. Bunun ne zararı olabilir? Hani başka bir türü yerine başka bir tür geliyor <gülüyor> denebilir. Fakat öyle değil. Doğal ağaçlar, doğal ormanlar daha fazla karbon tutma kapasitesine sahip. Aynı zamanda dediğiniz gibi bir örnekleştirme tehlikesi söz konusu. Bir örnekleştirme doğada yapılırken aynı zamanda kültürde de yapılıyor. Yani insanların hayatlarının parçası olan efsanelerinin, şarkılarının, türkülerinin, geleneklerinin, tarihlerinin parçası olan doğal çeşitlilik de bir şekilde oradan kaldırılmış oluyor. Doğal, doğal teklifleştirme, kültürel teklifleştirme gibi bir şey de paralel sorunla birlikte yaşanmaya başlanıyor dünya çapında. Bu i̇kisini birlikte düşünmek lazım. Aynı zamanda iklim değişikliğine karşı alınan önlemler, adaptasyon önlemleri, bunların da ekosistemler üzerinde ve biyolojik çeşitlik üzerinde yıkıcı etkileri olması söz konusu. Örneğin deniz seviyesinin yükselmesine karşı yapılmaya çalışılan bazı ülkelerde de şimdiden hayata geçirilen de setler, duvarlar yapmak gibi girişimler var biliyorsunuz. Halbuki bunlar refleksiz bir şekilde bir şey koruma önlemi gibi değerlendirilebilecekken, biyolojik çeşitlerin kaybına yol açıyorlar. Bunun yerine doğal ekosistem tabanlı uyum önlemlerinin düşünülmesi ve hayata geçirilmesi yönünde öneriler söz konusu yani set yapmak duvar yapmak yerine denizlerin önüne zaten kendiliğinden bulunan doğanın kendi kendine geliştirdiği önlemlerden bir tanesi olan bitkilerle korunma mangrovlar örneğinde hmm. olduğu gibi yani evet. daha fazla ekosistemin kendi bulduğu çözümler kendi bulduğu işlevler üzerinden iklim değişikliğine karşı da korunma, işte dayanıklılığı artırma yönünde politikalar geliştirilmesi gerekiyor Aynı zamanda ekonomik de katkıları var biyolojik çeşitliliğin insan hayatına. Bu Birleşmiş Milletler'de özellikle sözleşme kapsamında, biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kapsamında bu yılın nasıl değerlendirilmesi, nasıl ele alınması gerektiği yolundaki önlemlerini, önerilerini sıralarken aslında biyolojik çeşitliliğin insan gönenci üzerindeki ya da insan gönencine katkısı konusundaki bilinci artırmak amaçlı bir yıl olması gerektiğini ve e, etkinliklerini de bu amaçla gerçekleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Nasıl e, bunu diyorum e, diyor insan refahı açısından? Ekosistemlerin sağladığı hizmetler işlevler açısından değerlendirdiğimizde aslında hani çok çeşitli e, hayatın insan hayatıyla e, doğal ekosistemleri birleştiren hizmetler ya da işlevler yerine getiriyor. E, Ekosistemler ve türler bunlardan bir tanesi doğrudan bizim kullandığımız e, kaynakları sağlamak işte yiyecek olarak e, materyal olarak üretim ve tüketimde kullandığımız materyaller olarak en önemlisi de yani yaşayacak bir yer e, sağlıyorlar bize. Ee, onun dışında da yutak olarak e, ürettiklerimiz ve tükettiklerimiz sonucunda ortaya çıkan atıkların e, ortadan kaldırılması bir şekilde hani çöplük gibi e, şey yapıyoruz, kullanıyoruz biz duayı. E, bunların e, ekonomik olarak insan refahı üzerindeki yararı e, e, ölçülmüş değil. Bu yönde çabalar söz konusu. E, örneğin Stern raporuna iklim değişikliğinin ekonomik boyutlarını ele alan Stern raporuna benzer bir şekilde bir rapor üretme yönünde bir girişim var şu anda. Stern benzeri rapor olarak da adlandırıyorlar kendilerini. Almanya'da yapılan G8 G8 artı 5 toplandı sırasında daha doğrusu. Bu ülkelerin liderleri böyle bir girişim başlattılar ve uzmanları çağırarak biyolojik çeşitliliğin ekonomik olarak ve insan refahı açısından ne gibi katkıları olduğunun hesaplanması. Aslında bir şekilde ekosistem hizmetlerine ve biyolojik çeşitlerinin sağlamış olduğu katkılara değer biçilmesi gibi bir çalışma yürütmelerini istediler. Şimdi devam ediyor bu çalışma. Önemli ön değerlendirmeleri, ön bulgulara ulaşmış durumda. Bu raporun, rapora katılan uzmanlar... Geçtiğimiz aylarda da bir kısım değerlendirme sonuçları yayınlandı bunların. Çeşitli, şimdiye kadar yapılmış çalışmalardan örnekler vererek yapıyorlar bunu. Ee, örneğin, bitki, gıda üretim açısından çok önemli olarak değerlendirilebilecek 200 bine yakın çiçekli bitkinin 100 e, bin civarında e, böcek tarafından çiçeklenmesi ve bunların hani ve bu çiçeklenmenin yani e, yeniden üretimin öteki türlere bağlı olması. Bunun ekonomik sonuçları hakkında şeyleri var, değerlendirmeleri var. E, yani kısacası yaşamın sürdürülmesi anlamına geliyor. Biyolojik çeşitliliğin e, Evet, yani konu, çok korunması. düpedüz bir şey aslında. <Gülüyor> ve bu Açık hedef bir gerçek, e, Evet, bu 2010 hedefi konusunda ne durumdayız diye baktığımızda aslında belki birkaç cümle onunla ilgili bir şey söylemek lazım. Bu biyolojik çeşitlilik sözleşmesi kapsamında belli aralıklarla küresel görünüş değerlendirme raporları yayınlanıyor. Şimdi üçüncüsünün taslak hazırlama çalışmaları devam ediyor. O raporda açıkça şu söyleniyor: bütün devletler bu sözü vermiş olan, bu hedefi koymuş olan devletler aslında verdikleri sözü yerine getirmekte başarısız oldular. Yani biyolojik çeşitliliğin kaybının durdurulması yönünde ilerleme kaydedilmedi bu ilerlemi ölçmek için birtakım kıstaslar hedefler göstergeler hazırlanmıştı bütün göstergeler açısından tek tek türlerin korunması ekosistemlerin korunması korunmuş olanların artırılması gibi farklı sekiz grupta toplanmış farklı hedeflerin her birinde aslında başarısızlık söz konusu hiçbirisinde olumlu yönde bir ilerleme yok. Evet, bu tabii yani hayat memat meselesinden bahsettiğimiz zaman e, çok e, insanı e, karamsarlığa sevk eden de bir şey olarak yorumlanabilir. Çünkü gene e, yavaş bir süreç yani hükümetler, temsilcileri filan sürekli olarak işte ne kadar tedbir almak gerektiğini, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu filan söylüyorlar. Bütün türler yok oluyor ama bunun önünü alacağız filan diyorlar ve hiçbir şey yapmıyorlar. Biraz önce yani programın başında da tekrar bundan bahsetme fırsatı bulmuşken şimdi tekrar sözünü ediyoruz. Çünkü büyük bir etik problem de var aslında. Lafta söylenen ne? yapılan arasında çok büyük bir fark göze çarpıyor. Evet, yalnızca insan refah açısından ve insanlara katkısı açısından araçsallaştırılmış bir değeri yok çünkü şeylerin, biyolojik çeşitliliğin. Aynı zamanda kendinde aşkın değerleri söz konusu. Dolayısıyla antroposyantrik, insan merkezli bir koruma felsefesi geliştirilebilir ve politikalar buna dayandırılabilirken, bunun tam tersine, var olma haklarını, yaşama haklarını güvenceye almak için e, biyolojik türlerin, canlı türlerinin e, bir felsefe üzerinden, insanların ödevi çerçevesinde böyle bir koruma e, felsefesi ve politikası geliştirilmesi de e, mümkün ve belki daha fazla bu açıdan bakmak gerekiyor. Hani Birleşmiş Milletler'in bu çabası çok saygıya değer, çok önemli ve iki sorunun iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik sorununun karşılıklı etkileşimleri içerisinde birlikte el alınmasını sağlamaya yönelik bir katkı olabilir 2010 yılında yapılacak olan bu çalışmalar fakat bunu yaparken tek başına şey üzerinden yapmamak gerekiyor insanlara ne getirecek bun bu çabalar diye bakmamak gerekiyor aynı zamanda bunun bir insanların bir ödevi olduğunu da Belki de yerleştirmek ve bu çerçeveden ıı, ıı, politikaları çerçeveleyecek ıı, girişimler üzerinde dur durmak gerekiyor. Ama bunları da işte şey yani hükümetlerin bunu yapması Birleşmiş Milletler'in de sağlayabilmesi için de aşağıdan ıı, basınç yapılmasından başkaça yani sivil kitle hareketleri olması gerekiyor herhalde. Bu sizin gönderdiğiniz... Iı, biz haberini vermiştik ama siz metni de gönderdiniz. Bu Bolivya'da yapılacak olan Koçabamba kentinde yapılacak olan o Nisan ayının 3. haftasında 2010'da bir büyük konferans düzenliyorlar. Ona iki kelimeyle değinmekte de yarar var herhalde. Tam da sizin söylediğiniz şekilde çünkü. Yani bir antroposantrik yani insan merkezli kainatın merkezine insanı koyan bir yaklaşım değil. Tam tersine bizatihi kendi içinde bir değer taşıyan tabiat ana, paçamama diyorlar onlar. İşte iklim değişikliği ve diğer şeyler insanlığın, canlılar aleminin ve bugün bildiğimiz haliyle tabiat ananın varlığına yönelik gerçek bir tehdit var. Bu ciddi bütün ekosistemlere yönelik ciddi tehlikeyi de dikkate alarak e, biz bir toplantı yapıyoruz diyorlar. Yani kısa ama çok çarpıcı, vurucu bir metin bu. Uluslararası Tabiat Ana Gününü kutluyorlar. Ve dünya halklarının dayanışma, adalet ve hayata saygı ilkelerinin rehberliğinde insanlığı ve tabiat anayı kurtaracağına güven duyarak diye ve bütün şeyleri dünya halklarına, sosyal hareketlere ve tabiat anı savunucularına bir çağrıda bulunarak hem bilim insanlarını hem üniversitedekileri, akademisyenleri, hukukçuları ve de vatandaşlarıyla birlikte çalışmak isteyen hükümetleri işte 20-22 Nisan Bolivya'da, Koçabamba'da iklim değişikliği ve tabiat alının hakları Dünya Halklar Konferansı dedikleri bir konferansa çağırıyorlar. Burada işte iklim borcu, iklim mültecileri, göçmenleri, emisyonlardaki azaltmalar, teknoloji transferi, ortak vizyon, yerli halkların durumu, hakları, ormanlar ve iklim değişikliği tümü konuşulup bir de iklim adaleti mahkemesi kurulması için bir eylem planı geliştirmeyi ve iklim değişikliği konusunda da halkların bir dünya referandumunu örgütlemek için çalışmalar yapmayı öngörüyorlar ki çok ilginç yani tabiat ana hakları evrensel bildirgesi de çıkaralım üzerinde çalışalım diyorlar tıpkı insan hakları evrensel bildirisi ya da bildirgesi gibi bir tabiatın kendisine ait cansız varlıklarıyla da beraber Doğanın haklarını garanti altına almak için. Bu çok önemli bir paracıkma değişikliğine yol açabilir. Bu yönde bir çaba, yani tam olarak doğanın haklarını tanıyan değil ama daha geniş bir haklar perspektifinden tanımlamaya çalışan sorunu bir girişim yeryüzü şartı hazırlanmıştı Rio Zirvesi'nin. Hazırlıkları sırasında maalesef bu şey yapılamadı kabul edilemedi. Bu ve, Rio zirvesi 72'de mi? 92'de, 92'de olan, mi? E, bunun yani bu yönde çabalar Rio'dan sonra da, da devam etti yani bu yeryüzü şartın e, yeniden e, gündeme gelmesi ve Birleşmiş, Birleşmiş Milletlerce kabul edilmesi yönünde e, maalesef e, sonuç ondan. ancak bu Bolivya'nın ve onunla birlikte birkaç Latin Amerika ülkesinin e, kurdukları yeni söylem tabiat ana hakları yani doğa hakları yani evet. çevre hakları değil tabiat ana hakları üzerinden bu hak ve sorumluluk hak ve ödev ilişkisinin tanımlama çabası bence çok önemli bir bakış açısı değişikliği yani paradigma değişikliği olarak da adlandırabileceğimiz ölçüde etkisi olacak olan bir girişim evet ekvador anayasasında da bu şeyi koydu tabiat ana haklarını evet, koymuştu o ilk, zaten evet. anayasa değişikliği yaptı ki müthiş ilginç bir şeydi Hı -hı canlı ve cansız bileşenleriyle birlikte ve evet. insanları da ekosistemin içinde değerlendirerek doğanın bir parçası olarak evet, doğayla uyum halinde yaşaması, ahenk halinde iyi yaşamasını diyorlar. Yani orada da ilginç bir gene sizin de dediğiniz gibi bir paradigma değişikliğinden bahsedilebilir. Çünkü e, bütün şeyler, şey. uluslararası belgeler, e, girişimler, deklarasyonlarda dahil olmak üzere, çevre ile ilgili haklardan söz eden ya o da o konuda bir düzenleme yapmaya a, yapma yönündeki e, ç, belgeler ve çabalar bunu hep bir insan hakkı olarak değerlendiriyorlar. Evet, bu abi. önemli bir ilerlemeydi. Hani insan hakları çerçevesi içerisinde, çevre hakkında eklenmesi haklar bütünlüğü içerisinde gerçekten önemli bir dev adım olarak görülebilir. Fakat çok insan merkezci kalıyor bu bakış açısı da. Evet. Hatta açıkça tanımlanmış bir çevre insan hakkı da söz konusu değil. Yani uluslararası belgelerce böyle bir tanımlama, tanıma söz konusu değil. Anayasalar düzeyinde ülkelerin kendilerinin hukuk sistemleri içerisine yerleştirilmiş bir çevre hakkından bahsediyoruz. Hani En önemli çevre demokrasisi belgesi olarak kabul edilen o sözleşmesi bile hakkın kendisini tanımlamıyor ya da tanımıyor. Yalnızca o haktan yararlanmayla ilgili devletlere bazı görevler getiriyor. Dolayısıyla bu ıı, tabiat ana hakları üzerinden gelişmeye başlayan yeni söylem yeni bakış açısı belki bu yöndeki eksikliği de daha fazla görünür hale getirip daha tartışılır hale getirip değiştirilmesine yol açmak gibi bir olumlu etki doğurabilir. Evet bu benim gibi çok uzun süreler insan hakları meseleleri hukuku üzerinde uğraşmış biri için de önemli bir değişikliği yenilik de getiriyor tabii çünkü insan merkezinin ötesine geçiliyor. Evet yani mesela Morales şey de diyor amaç ...daha iyi yaşamak olarak ifade edildi hep şimdiye kadar. Bu değil diyor. Yani iyi yaşamak, daha iyi yaşamak çünkü mutlaka başkalarının hayatından bir şeyler çalmak, bir şeyleri götürmek anlamına gelir diyor. Bu da bir değişiklik tabii. Ahenk içinde yaşamak ahenk. belki güzel kelimelerden bir tanesi. Yani öteki insanlarla da, doğayla da ahenk içinde olmak gereğinden fazlasını talep etmemek ya da gereğinden fazlasını almaya çalışmamak. Bu iklim borcunun aslında şey de, biyolojik çeşitlilikle de ilgili de yanı var. Bir biyolojik çeşitlilik borcu da söz konusu. Evet. Batı ülkelerinin böyle bir daha büyük bir ekolojik borç söz konusu. Hepsinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yüzyıllardır devam eden fakat günümüzde de patentlemeyle birlikte daha geniş boyutlara ulaşan Güney'in biyolojik çeşitliliğinin kuzeyin şirketleri tarafından sahip olunması, evet. kontrol edilmesi gibi bir süreç söz konusu. Taban hareketi dediğiniz o da çok önemli. Bu insan merkezci, batı merkezci, biyolojik çeşitlilik politikalarını da kökünden eleştiren şeyler var. Sosyal hareketler, özellikle Latin Amerika kaynaklı sosyal hareketler... Tek örneklik mantığından çıkarıp çeşitlilik mantığı içerisinde yeniden kurmamız gerekiyor. Bizim bu biyolojik çeşitlilik koruması ile ilgili uluslararası çabaları diyorlar bu kuruluşlar. Burada, burada da bir şey var önemli, söylem kırılması söz konusu. Ve biyolojik çeşitliliği onlara bağlı olarak, güreş çeşitliliğe bağlı olarak yaşayan insanlarla birlikte, değerlendiren, yani yaşamın sürdürülebilirliğini, karşılıklı dengesini, karşılıklı bağımlılığını öne çıkaran bir yeni şey var, anlayış ve söylem. İklim değişikliği hareketiyle birlikte bu biyolojik çeşitlik hareketini de belki şey yapmak. Evet, zaten. üzerinde önemli durmamız gerekiyor. Evet. Zaman da çok dar bir zaman aralığında çalışıyoruz. <gülüyor> Peki, çok teşekkür ederiz. Bunları enine boyuna almaya Fırsatımız olacak diye ümid ediyorum önümüzdeki Türkiye'nin bu 2010 hedef açısından nerede olduğu konusunda da bir bilgi sahibi oluruz umarım diye evet, evet. düşünürüz <gülüyor> İnşallah İyi Çok deyinler. teşekkürler. Hoşçakalın. Semra Cerit Mazlumla İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik